Ne işiymiş bu? Ne olacaksın? Kahraman! Ulan eşi oğlusu, harfimiz ki kahraman olacaksın! <gülüyor> Öyle kahraman değil! Halk kahramanı oluyom ben! Aa baba! Halk kahramanı diyor! Sakın komünist olmasın! Tövbe de ulan. Ağzını parçalarım! Yaptırma kuzgaracıyı! Aaa yeee! Hazır da hamma! Hop hop! Benim de sonunda bu tahta çıkalı indireceğim, Magazin delisi erken yeni çıkmış sivilcemle Konuştuğunuz bir şey olsa gam yemeyeceğim Benim derdim oldu hee ha Hak ettiğiniz headshot. Görünce kaçak çıktı kıç üstünde kaç kat Başlamadan maç kimin? Rüyalara inanma derin Sahneyi terk et şimdi sahne sahibinin Günahı kim? Üstüne kimsenin parası yok piyasada Hammer'dan inip gider çay taşır bir plazada Kralı gelse benim gözümde biraz adam Hişt, Çocuklar onunla biraz adam Şekilsiniz ya hani bana bağlayıp Bu özgüvenin türünü söyle bana Ve hepsi aynını Sizin tipler yolda ancak aldırın Şimdi başlayın Aranızda top saydırın Gel Gör bunu bir dinle Adama bak Herkestek Karın düşecek, peşinde günlerimde tiny Yaranlar ayrı, yollar açtıran uzun bir aydı Bir kaygı saplanırsa beyni yargı saydır İntikam sirenleriyle doldu, fay bu saydan irtifayı Zeminde tuttu, mutlata sıfır ellerinde tam Zehir kanımda dolaşan aşırı doz ilaçlamaydı Kaygı çoktur bir dakika say sırayla durmadan Sıratta takla attı ruhum suratlı korkudan bozulmuş şok ifade Vase içine doğru yol yarat, her an bir son gelir Sorunlar attı, hayli bol Yanıyor diğer bir vakte bin hasar kılazlar içine bok dışar devama dramalar yazar bir dakika mumanyo dakikalar yoran solan güneş tepemde yollar hep bayır bir yardım al bak satırlarında kozlu tamlugak var anlamak zor olduğunda çağırıyor bu gözlerinde. Derdin ne? Hey hey bu için omzat hey Alıp çık sokağa bakalım herkesle Hey hey Gör bunu bir dinle Adama bak lafı uzatıyor o ne? Hey hey bu için omzat hey Alıp çık Ye ay ye. Ay işte böyle. He? İşte böyle puluyor la. Ne benim ne